Ama burada haksızlık ediyorsun. Bak şimdi, ben büyüğüm, ben daha önce yaratıldım, ben ateşten var edildim, ama o benden sonra var edildi. Sen de benim ateşimden pişmiş bir topraktan diyor. Yani sen Allah olarak bunu yapman hoş değil ve ben de bu hoş olmadığı için sana itaat etmiyorum diyor. Düşünebiliyor musun? Büyüklenme var. Kime? İşte her günah işleyen insan aynı bu duygular içinde işler aslında. Ben de varım. Ben bunu istiyorum. Yani Allah da ne diyor? İstediğini yap. Hiç önemli değil. Ama benim mülkümde yaşıyorsan benim verdiğimden hızlıklanıyorsan benim dediğimi yaparsın. Ama sana verdiği mühret içinde gez, dolaş, eylem ne yaparsan yap diyor. Aynen İbrise kıyamete kadar mühret verdiği gibi. Ama hesaba çektiğinde bunların hepsini olacak? Hesaba çekilecek. Azapsa azap sevapsa ne diyor? Sevap vardır. Onun için Allah subhanahu ve taala bizi meselenin önemini anlayan insanlardan ayırsak. الله الرحمن الرحيم. كل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فله دللا ومن يضل فلاه أديلا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Salavatullahi ve selamu aleyhi. Ama da' kardeşlerim. Bu sizlere arz edeceğim konu Ailesi Sünnet ve Cemaat'ın mütikadi prensiplerinden olan şu kitapçık Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın miktitadi prensiplerini maddeler halinde taktilata girmeden Ehl i Sünnet ve Cemaat akidesine inanan her Müslümanın dilinde maddeler halinde yerleşmesi için hazırlanmıştır. Tabii ben bu maddeleri sizlere aktardıktan sonra şayet anlayamadığınız meseleler varsa dersin akabinde inşallah uçarak bunları sorarsınız. Evvela sahip bulunduğumuz itikadın kelime anlamı üzerine duralım. Ondan sonra onunla ilgili prensiplere geçelim. Akide lügat yönüyle ak kelimesinden gelmesidir. Evet. Hakkada yakidu ukdeten akideten aks bir sözleşme bir akit yapma ve tevkî güvenlik kılma ihtiyam, sağlamlaştırma ve Rabbü bir kuvve, kuvvet bağlı bağlama anlamlarına gelir. Sözlük anlamı olarak bu şekilde. İstilai anlamına gelince inanılan şey üzerinde hiçbir şek ve şüphe bulunmayan cazim olan inançtır. Evet. İtikat edilen şey üzerinde hiçbir şek ve şüphe bulunmadan cazim olan imandır. Kesin. Kesin olan katlıyı olan imandır. makidesinden kast edilen şudur. Evet. Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve onu tek kılma ile ilgili olan meseleler, meselelerde tek kılmak, itaat etmek Ondan sonra onun meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere ve gayb işlerinden sabit olan diğer konulara, haberlere, tatvi olan meselere, ister bunlar ilmi olsun, isterse ameli olsun, bütün bunlara kesin bir şekilde iman etmek Tamam ileride. Evet bu esaslar üzerine bina edilmiştir. Selef kimdir? Selef faziletli kılınmış üç asır öncesi üç asır döneminde hazreti kılmış olan bu üç asır döneminde hidayet imamları sahabeyin sahabe yani bu ümmetin ilk başta gelen kimseleridir. Ve diğer asırlarda bu kimselerin yoluna iktidar eden onların peşinden giden her kimseye de selefi denir. Onlara misafet edilerek. Selefin geçmiş anlamı, e, selefin e, anlamı, geçmiş insanlar, ma selef, geçen şeyler demektir. Bu geçmiş insanlara, tabi olana da selefi denilmektedir. <Gülüyor> Ehl-i sünneti vel cemaat Ehl-i sünnet vel cemaat kimdir? Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rathabının bulmuş oldukları yol üzerinde olan kimseler demektir. Ehl-i sünnet ismini almalarının sebebine gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme temessük etmeleri onun sünnetine bağlı olmaları sebebiyle bu ismi almışlardır. ismini almalarının sebebine gelince çünkü onlar hakta birleşmiş insanlardır. Dinde parçalanmamış ve hak olan imamların inancı üzerine, telefin inancı üzerine birleşmişlerdir. Onlara karşı gelmemiştir ve ümmetin selefinin icma ettiği birleştiği itikat üzerine tabi olmuşlardır. O yüzden ehl sünneti vel cema'a almaya hak kazanmıştır. Evet. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmaları hasebiyle ve onun yolundan eserinden gitmeleri sebebiyle ehl hadis gibi ehl-ül eser ehl, Efer, ehl ittiba gibi isimler almıştır. Aynı zamanda saifatül sonra yardım edilen Saifatü'l-Naciye kutlanan toplum gibi isimler de almıştır. Aslında bu değişik isimler aynı cemaatı, aynı toplumu bize anlatmaktadır. Böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi bu ehli Sünnet ve Cemaat'ın her asırda olan bu ehl Sünnet ve Cemaat terefis haline tabi olan bu ehl Sünnet ve Cemaat'ın itikadi prensiplerine geçmeden önce burada ehl Sünnet ve Cemaat'ın algılamada telakki, istidal, deli getirmede deli getirme metodunda kullandıkları usul, metodoloji ve o kaideler nedir? Bu üzerine duralım. Evet. Ehl-i sünnet ve cemaatın kaynağı, itikattaki kaynağı, Allah'ın kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih olan sünneti ve bir tarih icmağıdır. İki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan sünnetin kabulü vaciptir. Vele ki bize ulaşan bu sahih sünnet haberi ahad yoluyla ulaşmış olsa bile mütevati değilsine ulaşmayıp haberi ahad yoluyla bize kadar gelmiş olsa bile sahih olduğu müddetçe onun kabulü nedir? Vaciptir. Evet. Arkadaşlar çok iyi dikkat edin. Bakınız yani bu kaydeleri birçok kitaplarda bulamazsınız. Çünkü bunu yazan müellif e, Doktor Narsus Abdülkerim'a yani bu işin uzmanı. Gerçekten uzmanı. Üç. Allah'ın kitabını ve Peygamber'in sünnetini ve bu iki kaynağı açıklayan nasları ve Selef-i Salih'in evet Kur'an ve Sünnet anlamada ve onu açıklayan onu açıklayan Naslar Nasları anlamada kaynak nedir? Selef-i Salih'in anlayışı ve Selef-i yolunda giden imanların anlayışıdır. Kalkıp bir insan işte ben kitab-ı sünneti yani kendi hevama göre, arzuma göre aklıma göre anlıyorum dese bu insan bizim için hüccet değildir. Deli değildir. Peki kitap sünneti anlamada ve evet kitap sünneti anlamada bizim için kaynak nedir? Onu açıklayan naslar ve seleb-i talihin anlayışı ve onu onların yolu üzerine giden imanlar. Lugavî sözlük ihtimallerle, somut lühavi sözlük ihtimallerle sabit olan manalar kesinlikle buna taarruz edemez. Karşı koyamaz. Hani bir örnek getirelim. Mesela diyelim sünnet kelimesini ele aldığımız zaman Sünnet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine izafe edilen kridir. Şeri anlamı budur. Bir insan kalkıp dese ki, sünnetin lügattaki anlamı yoldur, adettir. Dese, kesinlikle onun bu sözlük anlamı Peygamberimize izafe edilen sünnet konusundaki anlama karşı gelemez, karşı koyamaz. Geçerli olan anlam ilim mehdinin el sünnet ve cemaat içinde bulunan ilim mehdinin sünnet hakkında koymuş oldukları vaz etmiş oldukları istila geçerlidir. Evet. 4 Dinin bütün asrımlarını bütün temellerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Bundan sonra hiçbir kimse bir şeyin dinden olduğunu iddia ederek iddia etmesi, onda iddia etmesi caiz değildir ve hakkı yoktur. Beş. Hem batılen, hem de zahiren teslimiyet Allah'a ve onun resünlidir. Evet, ister bahtinen iç amellerle, ister zahiren dış amellerle olsun teslimiyet menin teslimiyeti Allah'a ve onun resünlidir. Ana vesayi olan sünnete hiçbir zaman. Bir kıyas. bakın kıyas. Yani, fakihin kıyası. Öyle açıklayalım. Sofi'nin zevki veya keşfi. Veyahut, bir tarikat şeyhinin sözü, veyahut bir fakihin, bir imamın sözü, buna benzer şeyler, kesinlikle karşı koyamaz. Aslı olan kitap ve sahi olan sünnettir. madde. Sahi olan akıl, cenab Hakk'ın insana vermiş olduğu tarih olan akıl, kesinlikle sahi olan nakle karşı değildir. Bilakis sahi olan nakle muafsuk olarak gelmektedir yani hiçbir zaman arkadaşlar, şeriatla fıtrat birbirine mukalip değildir. Şeriatla fıtrat birbirine mukalip değildir. Nakil ile akıl aslında hiçbir zaman birbirine karşıdır değildir. Kutluk kişinin kendi kavramındadır, kendi zihnindedir, fıtratına terseydir. Kesinlikle bunlar birbirine karşı müteariz değillerdir. Taruz zahmi olunca yani var zehmine kapılırsa ve o anında o zaman nakil akla mukaddemdir. Çünkü nakil vahidir, vahiden gelmektedir. Akıl beşeri akıl ise hataya mahkumdur. Bu iş o zaman hiçbir zaman beşeri olan akıl ilahi olan nakle karşı koyamaz. Evet. 7 Bakın şu kaide çok önemli. İtikatta şer'i olan lafızlara ittizam etmek vaciptir. İtikadi konular onlarda şer'i olan lafızlara yani kitap ve sünnette sabit olan lafızlara bağlanmak vaciptir. Bidat olan lafızlardan kaçınmak gerekir. Lütfen ve doğru ve yanlış ihtimali bulunan lafızlar, lafızların manaları açıklanması gerekir. Ondan sabit olan ve o hak olan şeyler şer'i lafızlarla ispatlanır. Evet. olan olanda reddolunur. Ne demek istiyor buradan verilir? Şunu demek istiyor. Mesela, itikatta, kelamcılar, bilhassa, isim ve sıfatlarda, isim ve sıfatlarda, şer'i, lafızlarda varif olmayan, bazı, kendilerinin iddia etmiş oldukları lafızlar vardır. Cenab-ı Hakk'ın mesela isim ve sıfatlarında. Bunlardan bir tanesi kadim sıfatı. Diyorlar ki Allah kadimdir. Biz şer'i lafızlara bakıyoruz. Bu ne kitap sünnete varit değil, ne de seleften böyle bir isim ve sıfat varit değil. Diyoruz ki onlara, siz bu kadim kelimesine neyi kastediyorsunuz? Evet. Onlar da bize diyorlardı ki kadim demek kadim yani ezeli yani, ezeli olan anlamında. Yani ezeli olan anlamında. Biz de diyoruz ki sünnette buna mukabil varit olmuştur. Ve o Kur'an-ı Kerim'de varit olmuştur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ''Vel evvelu vel ahir'' demiştir. Biz ne yaparız? Kur'an'da ve sünnette, sabit olan bu lafızları kullanırız. Peygamberimiz Fas-ı Selim Asa bu ayet-i kerimi atlamıştır. ''Vel evvelu ey leyse kableke şey vel, ahir, vel ahiru leyse ba'deke şey yani senden önce bir şey yoktur ve senden sonra da bir şey yoktur. Bu ayet kerime Peygamber sünneti de açıklamıştır. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarında Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette sabit olan şer'i latızları kullanmak gerekir. Kelamcıların idat etmiş oldukları bidat olan latızlardan kaçınmak gerekir. Evet. Çünkü kadim kelimesini lügat olarak ele aldığınız zaman kadim eski anlamında, eski olan anlamında. Ki Cenab-ı Hak için böyle bir kelime eee kullanmak doğru değil. Niye? Çünkü kelime olarak Kur'an ve sünnette sabit olan Allah'ın gibi isim ve sıfatlarına muafil bir kelime değil. Hem de teref bulup kullanmamıştır. Sekiz. İsmet yani masumiyet sıfatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için sabittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğinde masumdur. Bütün peygamberlerde üret sıfatı vardır. Kesinlikle peygamberler dini tebliğ etmekte, vahyi nakletmekte hata etmezler. Bunlar masumdurlar. Allah onları korumaktan Ümmet ise ümmet ise dalalette birleşme konusunda genel olarak masumdur. Kesinlikle bu ümmet dalalette birleşmez. Yani ümmetin söz birliği, birleştiği bir konuda kesinlikle onda hata yoktur. Ama ümmetin efradından birisi ferdi olarak hata edebilir. Kendisi. Ama ümmetin tümü bir konuda, birleştiği bir konuda kesinlikle ondan nedir mansuldur genel olarak. Hani örnek örnek buna çok verilebilir. Mesela ilim i mezhebin icma ettiği bir sürü konular var. Değil mi? Bir sürü konular var. Ee, bunla, bu bunlarda kesinlikle hata olması mümkün değildir. Evvela e, bu konuda Cenab-ı Kuran-ı Kerim'de diyor ki "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" apaçık meydana çıktıktan sonra peygambere muhalefet eden kimse "وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ müminin ve eri yoldan başka bir yola sapılırsa "يُوَلِّهِ مَا Onu döndürdüğü yere döner, döndürür ve cehenneme atarız diyor Burada Peygamber'e evlere muhalefet var. Ondan sonra peygambere tabi olan ümmetin yolundan ayrı bir yola süluk var. Ümmetin yolu işte bu icmadır. Sünnetin yolu. Sünnette de peygamberin hadisleri cemaatullahı ma'al cemaat Allah'ın eli cemaat üzerinedir. La teştimu ummeti ala dalale. Ümmetim darlığı birleşmez. Hadis-i şeriflerle bu desteklenmiş Mesela imanın altı tane esaslı, üllet bundan bileşmiştir. Öyle, ki, çok önemli. One ma ahduha, beyaz işlerden bir tanesi, tercih olarak, onda masumiyet yoktur, hata edebilir. İmamlardan herhangi birisinin istilat ettiği konuda, çünkü o da ümmetin serdine bir tanesi sayılır. Bütün imanlar bütün ümmet değildir. Veyahut ümmetin müştehitlerin tamamı değildir. İmamlardan herhangi bir tanesi ve aralarında imamla iftiraf ederlerse evet ve diğerleri bunun mercii nedir? Yani havale edilecek olan nokta kitap O imamın sözünü veyahut imamların iktirafını kitap ve ne yaparız? Havale ederiz. Aynı zamanda havale ederken de o hata hata eden müştehidi mazur görürüz. İmam İmamın müştehitlerden olan o ümmetin müştehitlerden olan o imamı hatasında mazur görürüz. Onu kesinlikle daraletle suçlamayız. Çünkü peygamber müsaitin demiştir, hakim iştahar zaman iştihazına isabet ederse iki ecir vardır. Hata ederse bir ecir vardır. Efendim? Tamam. Başka bir deli ihtiyaç var mı sence? Tamam. Yeterli. Şu an atıma gelen bu. Çünkü o imam hakkı bulmak için, hakkı isabet etmek için elinden geleni yapmıştır. Fakat hakta isabet edememiştir. O yüzden gayretine, iştihadına ecir var ama hatasını ecir yok. Diğer ise iki ecir sahibi. Hem iştihad ve gayretine hem de haksa istabet etmesine 9 Ümmette kendisine ilham edilen muhaddisun dediğimiz bir taife vardır. Yani bazı hak sözler kendisine ilham edilmiştir. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer'dir. Tabi anh. Salih olan rüya haktır. Ki bu da numvetten bir cüzdür. Rivayetlere göre nüvvetin 46'sından altısından bir cüzdür. Sadık olan ferasetse üminin feraseti haktır. Ki bunlar keramet ve müjdelegi şeylerdir. Eğer de cemaat buna iman eder. Bunun şartı da bunların, yani o kişinin itikadı ve amelinin şeriata muvaffaka etmesidir. Şeriata muvaffaka etmesidir. Şeriata muvaffaka etmediği zaman o keramet değildir. Ona ne isim veriyoruz? İstidraç. Şeytandandır. Tabi bu gibi şeyler keramet ve mübeşirat, akidede ve şeriatta kaynak değildir. Ümmeti bağlamaz. Çünkü din tamamlanmıştır. Onuncu madde, dinde mücadele zemmedilmiştir. Güzellikle mücadele hakka, hakka, hakta isap etmek için el-mucadiyatü bi-hüsna Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mücadele edilmesi veya o konuda danılması yasak olan şeylerden bununla kaçınma gerekir. Bu emri imtisar etmek gerekir. Yani hangi şeyden hangi şeyde mücadele etmekten Peygamber sallallahu aleyhi ve bizi ondan kaçınmak gerekir. Müslümanın ilmi olmayan bir konuda dilini tutması, o konuya dalması ve onun ilmini onun alimi olan Subhanehu ve Teala'ya havale etmesi gerekir. birinci madde. Gerek kelam ehiline, gerek tasavvuf ehiline, gerek felsefe ehiline ve o diğer bütün fırkalara. diye konusunda vahiy metoduna metoduyla vahiy metoduna ittizam etmek, bağlanmak vacip. Nezeratı şimdi kelam ehiline bir konuda cevap veriyorsunuz. Fıkıh konusunda. Şimdi siz onun size getirmiş olduğu akli delillere karşı siz akılla cevap vermeyeceksiniz. Yani onun bidatına karşı bir bidatla cevap vermeyeceksiniz. Kitap ve sünnette sabit olan metotla, vahim metod ile cevap vermelisiniz mesela bir örnek getiriyor bir gün bir gün bir mutezili kelamcı i̇bn Teymiye Çeymiye rahmetullahi aleyh Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına ilme konusunda sorduğu sorusuna karşılık işte nasıl iler sorduğu sorusuna karşılık akli bir cevap vermemiştir. Ona, Kur'an'da sabit olan bir cevapla cevap vermiştir. Demiştir ki yen zilü keyfe yaşa istedi gibiler. Bu Kur'an'ı bir cevap Bakınız, vahiy metotla cevap vermiştir. Kelam bir metotla değil. Çünkü nasıl o kelamı kullanınca, aklı kullanınca hata ediyorsa aynı şekilde sen o kullanırsan, sen de aynı hataya mahkûmsın. Anlaşıl değil mi? Evet. aynı şekilde itikat, itikatta da ve bir itikadi konu takril etmede vahiy metodunu mesura bağlı kalmak gerekir bir bitat diğer bir bitatla cevaplandırılmaz mesela bir örnek getireyim Mutezilenin Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarındaki lafızları ispatlayıp manalarını net etmesine karşılık eşari ve maturvi maturvinin onların o Cenab-ı Hakk'ın ve rahmet sıfatını irade sıfatına İrca etmişlerdir. Buz ve sevgi sıfatını, irade sıfatını İrca etmişlerdir. E bunlar tevret, bu şekilde teyir etmişlerdir. Yani onların Bidatına karşı bidatla cevap vermişlerdir. Teslit, Teslite karşılık, Huluğla cevap verilmez. Yani, Herhangi, herhangi bir konuda, Deflit varsa, kusur varsa, kalkıp ona açılımık ve cevap verilmez. Yani onun açılımı ondan istenilmez. Çünkü biz neyiz? Vasat bir ümmetiz. Selen, bir örnek getireyim. Zaten bu fırkala farkındaysanız ifrat ve deflit noktasında işlenen hatalar yüzünden meydana gelmiştir. Mesela mürciye tayfesi, amel imandan bir cüz değil derken, bakın çok iyi dikkat edin konuya. amel imandan bir cüz değil derken, yani nasıl bir şeye, bir kafire, sevap fayda vermiyorsa, mümine de günah zarar vermez, onun iman cibri mani gibidir, amel imandan bir değildir diyen mürciye kastır. Biz kavaricilerin aşırı cevabını vermeyiz. Onlara ne demişlerdir? Amel imandan bir cüzdür, amelde bir kusur küfre götürür. Dinde yalancılık küfürdür. İma, amelde herhangi bir kusur onlara göre küfürdür. İşte bu tefrite karşı verilen aşırı cevap. El-i Sünnet ise bunun ortasındadır. Her ne kadar amel imandan bir cüzdede kişi o ameli inkar etmediği müddetçe nedir? Tekfir edilmez. O faaflik isimdedir. Hani kamil cam bir imana ermiş değildir. Böylelikle ne mürciye saptanmış ne de havari cümutezinin tekfir fikrine tabi, Tabii. Nasları <Gülüyor> İstihar ederse, inkar ederse. Evet, haram ve helal, helal. Haram ve helal, helal ve haram yok artık. Burasını çok iyi gerekir. 12. iki. Dinde ihdas edilen her şey bid'attır. Ve her bid'at da daralettir. Ve her daralette cehennemdedir. arkadaşlar, dinde ihdat iki türlüdür. İhdat, biliyorsunuz vidattır. Sonradan. Yani icat Şimdi, biz vidatı ikiye ayırıyoruz. Hakiki olan vidat, bize izahatı olan vidat. Hakiki olan vidat, dinde aslı olmayıp dine sonra sokulan şey. Bu hakki bidatdır. İzafi olan bidat ise, bidat ise dinde aslı olup fakat keyfiyetinde sayısında zaman ve mekanda mukalefet varsa o izafi bidattır. Niye izafi demiştir? Çünkü aslı dinde var. Ona izaf eden İzafet kelimesini almıştır. İzafet olma yönüyle keyfiyette sayıda zaman ve bir mekanda sülene muhalefetlesiyle izafet alınır. İzafet ismini de hani e, insan da olmak sevibilir. Buna izafet denir. Hmm. Mesela mesela namaz candada da değil mi? Asli ibadet ama kalkıp mesela gelin bir namazı izafet edince muayen bir zamanda, muayen bir mekanda, muayen bir keyfiyette, muayen bir sayına bu idafi <gülüyor> bir bilat. Hakiki bilat ise onun şeriatta hiç aslı yok. Sonradan girmedi. Yani iki türlü olur bilat. Sonradan girmeden olabilir. Asla değişmeler yapılarak, yapılmaz sözüyle. Devam edelim mi? Yani şey misiniz? <gülüyor> yani e, devam etmeye şeyiniz var mı? Şahit misiniz yani? Hadi. Bu konu hoşunuza gittim güzel mi? <Gülüyor> Bu hesapları yani Erya'da duramazsın bak size söyleyeyim. Çok önemli bunlar. Efendim? <Gülüyor> hani? <Gülüyor> evet. Çok önemli bir açıklamada. Bu konuda beri taksat istiyorsan e, benim e, bidatın mefhumu banta müracaat etmen gerekir. İnşallah. <Gülüyor> Arkadaşlarla sevinirim. <Gülüyor> evet iki iki hadisin ortasında kalmış bir kişi onu hadis alemine soracak <gülüyor> şimdi iki hadis arasında kalma diye bir şey yok bir tanesi ya zayıftır ikisi de sahipse şimdi yani oradaki zıtlık kişinin kendi zihnindedir aslında hadise zıtlık yoktur İbn-i Huzeymi diyor ki ben birbirine zıt olan iki hadis bilmiyorum sayı olan hadis varsa getirsin bana onu cem edeyim demiştir tabi bunun çeşitli yolları var tercih yolları var, cem yolları var bu ilim evliliği yapacağı iştir herkes bunu yapamaz evet ve itikadi ilmi tevhide geçti tevhidin itikadiyle ve ikinci olan bölüme. Birinci bölüm neydi? Seref'in algılamada ve istiddaldeki neydi? Metoduydu. Bakın şu ana kadar gördüğümüz bu kayda prensipler e, Seref'in prensipleridir. Şimdi ise seyit bilmiyor olan seyit inancımızla, itikaz dinancımızdaki esaslara geçiyoruz. Bir, bir, İsim ve sıfatlarda asıl olan Allah'ın kendisine ispatladığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de onun için ispatlamış olduğu hiç temsil ve tekip etmeden onun o sıfatlarını ispatlamaktır. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kendi nefsi için nefrettiği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminde tahrif etmeden tahrif etmeden ve tahtil etmeden tahrif tahrifin anlamı kitap ve sünnetin tahammül etmediği bir manayı bir lafıza hamletmedir. Tatil ise Allah'ın ve isim ve sıfatlarına ilhattır. Güz Bir marası da nefidir. İnkardır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı kendinde buyurduğu gibi neyse ke şey o hiçbir şeye benzemez işiten ve görendir. Bu lafızların bu yani nasrlarının nasrda ki manalarına devlet değerettik, devlet manalarına iman etmekle beraber nefret yani Cenab-ı Hak'ın kendisine nefreti ve Peygamber'in Allah'tan nefret ettiği şeyleri nefretmekdir ikincisi Allah'ın isim ve sıfatlarında temsil Allah'ı yani misillendirme, yani örneklendirme ve teşbih ve imkâh kesme nedir? Küfür. Küfürdir. Temsil veya teşbih iki türlü arkadaşlar. Temsil veya teşbih iki türlüdür. Birincisi Allah'ı mahlukata benzetmek. ikincisi de mahlukata Allah'a benzetmek. Birincisi, cehmiyenin küfrüdür. Ne yapmıştır? Allah'ı mahlukata, e, mücessimenin, müşebbiyenin küfrüdür. Allah'ı mahlukata belirtmiştir. Müşebbiyen ve mücessime sayfasının yaptığı gibi. İkincisi ise, Hristiyanların küfrüdür. Mahlukattan herhangi birisi, misal aleyhisselam gibi, onu ne yapmıştır? Allah'ın Allah oğlu olduğunu veyahut onda ilahi bir sıfat bulunduğunu iddia etmiştir. <gülüyor> Tabi. Bid'at eğlinin tevil diye, yorum diye isimlendirdiği tahrif <gülüyor> kelimesine Gelince istilaha gelince, batini lerin gibi bundan küfür olandır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de "Meraj el Bahreyn" iki denizde ayrılmıştır. Hâlâ az bunu duar Bu tatlı, bu tuzlu. Gelmiş şairler demiştir ki, bu denizin birisi hasan, biri tüyse. Batini bir testir. Anlayabildin mi? Yani onlar ne yapmışlardı Cenab-ı Hakk'ın bu ayetini bahsiniy bir tefsirle, yani kitap ve sünnette sabit olmayan, sadece iddia ettikleri masum imamın bilmiş olduğu bahsiniy tefsiri ya tefsirle tefsetmişler. Aynı zamanda biz buna işaret tefsiri dedik. İşaret tefsiri tefsirse tasavvut eldirin, yapmış oldukları tefsirdir. Mesela Ey iman edenler Allah'a ulaşmak için bir vesile arayınız. Bir vesile iptika ediniz. Demişlerdir ki Bura, buradaki vesile şeyhsiz. Aslan işte batini bir tefsirdir. Anlaşıl değil mi? Bunların e, bu batini Tevhirleri nedir? Sahriftir. Lafları aslında sahrip etmedir. Sahrif genellikle iki türlüdür. Ya lafızdadır, tamamen yerinden kaldırılır, el kitabın yaptığı gibi, değil mi? Kelimeyi yerinden değiştirerek Yahudilerin yaptığı gibi, veyahut lafzını bırakıp, manasını malasını ee, değiştirerek tarif etmedir. Aynı mesela mutezzeni yattığı gibi Allah ilimsiz alimdir. Kudretsiz kadirdir. İlmun bi, âlimun alimun ilm, kadirun bilâ Bu şekilde. Bu tarifin bir türü. Bir de efendim değil tevilde, tenzil tenzilde kitap bunu yapmış. Tevilde tarih ise işte bizim ümmette de ugrumuş böyle şey. Aynı zamanda örnek olma getirmiş. Bunlardan biraz olan da vardır ve zarar olan da vardır. Kitaplar nefi edenleri gibi. Onların yapmış oldukları teviller. Şayet yapmış olduğu tevil küfürü gerektiriyorsa küfürdür bilat olmasını gerektiriyorsa bidattır bu tevilden hata olarak bu kubulanda vardır yani deyim olmuş hata olmuş kasız yok bilerek değil üç vahdi vücut inancı vahdi vücut inancı vücut birliği demek bütün vahdi vücutçular şöyle ederler. لَا مَوْجُدَ اِلّٰهُ Kainatta ondan başka bir şey yok. O vardır sadece. Bütün bu madde, bu eşya hayalden ibarettir. Aslı asla yoktur. Şu gördüğünüz mahsul şeyler, aslında bunlar hayaldir. Bunlar, bunların içinde, yani bunların, bunlarla bitişmiş zat akres vardır. O zaman her şey Allah'tır. Ne görüyorsan her parça Allah'tır. Bunlara göre böyle. Ve Allah'ın mağlukatına hulletmesi ve o birleşmesi aynen şekerin ve o tuzun suda eridiği gibi onda fani olması bütün bu itikatlar hepsi kufurun küfürdür. İslam milletinden kişiyi çıkarır. Çünkü Kur'an'la tamamen zıttır. Bunlar kendi kelamlarını asıl kabul etmiş Kur'an'ı ise ilk kabul etmiştir. Bakınız ne kadar çok yani e, dikkat çekici bir olay. Bir gün Aziz-i Silmesani i̇bn Arabi'nin talebelerinden Füsteri kemişşer edenlerden bir tanesi talebelerle konuşurken demiştir ki onlara i̇bn Arabi'nin vahvucud inancını, sistemini açıklarken el-Kur'anu yuhalifu fususakum demiştir ki Kur'an Füsterikem kitabınıza kitabına mutaliftir o da cevabı ne demiştir biliyor musunuz? el-Kur'anu kulluhu Kur'an baştan sona kadar şirk çünkü Kur'an Allah'ı Rabb'i ayırıyor. İnname tevhid ki kelamında. Esas tevhid bizim kelamımızdadır. Çünkü İbn Arabi düşüncesi Şiî selefi Vahdudur. Onlara göre kelam, onlara göre tevhid nedir? Halik ile hadisin birleşmesidir. Bir olmasıdır. Kul ile Rab'bin bir olmasıdır. Evet, i̇bn Teymiye Rahmetullahi Aleyh El Furkan kitabında diyor ki Cüneyd-i Bağdadi şöyle der El Tevhid İfradül Hadid Anil Kadim Yani Tevhid sonradan yaratıla, yaratılanı Cenab-ı Hak'tan ayırmaktır. ayırır, kırmaktır. Cenab-ı Hak Rabb olduğunu bilir, Kuldak kul olduğunu bilir. İmmit-i diyor ki, doğru olan söz budur. Ve ondan sonra İbn-i Arabi'ye çatar. Der ki bu adam, اِنَّمَتْ تَوْحِيدُ فِي كَلَامِنَا اَفْفِتِ الْمَسَانِ اَسَدْ تَيْهِيدُ bizim sözümüzdedir. Oradan bir tane zeki olan bir talebe, bir öğrenci der ki, bakın çok enteresan bir soru. Yani veyahut onu izam. İza كَانَ الْوُجُودُ وَاحِدَ Şayet, Varlık bir Fani olan dünya, eşya... Zat Akdeniz'de bir olduysa... Onda fena bulduysa... Bir vücut haline geldiyse... لماذا uhillet liye zevcuti ve furrimet aleyhi ukti? Niye o zaman bana hanımım helal kılındı da... Kız kardeşim bana haram kılındı. Madem vücut değildir... Onlar şerat ı ile yani bağlı kalmadıkları için bütün dinleri bir gördüklerinden dolayı veyahut o dinleri peygamberlerin getirmiş olduk oldukları dinleri aşağı gördükleri için peygamberler Allah'tan Cebrail vasıtasıyla alırsa kendileri doğrudan dolayı anlatsan aldın iddialtıkları için dedi ki Well cemiyu indana halal bir depsel aldım. Karı kız kardeş fark etmez. Hala yani hep aynı Hep selam. Herül el mahcubun. Ama bu perdeliler hakikatı görmeyenler. Gözleri kapalı olanlar. Bu maddenin ötesindeki hakikat diğer görmeyenler. dediler haram. Halu haram. Bu şeab alimleri. Buna haram dediler. Bunlar haramun aleykum. Biz dedik ise haram olsun bize helal. Sapıtılı görüyor musun? Ne derece varmış? Şimdi. E kitabına möcudun farkı. Tercüme edelim şimdi senin kitabı. Allah'ın dostları, Şeytanı ı azalttaki farkı. O Evet. Dört. Allah'ın... Kerim olan meleklerine mücmen olarak iman vaciptir. Tafsilatlı olana gelince delille sayı olan gerek isimleri yönden olsun. Cebrail, Nikâil, Israfil gibi. Veyahut sıfatları yönden olsun. Şu kadar büyük, şu şekilde falan. Ve amalin, veyahut yaptıkları ameller yönden olsun. Bi hasebi ilmül mükellef. Mükellef olan kulun ilmine göre iman etmesi gerek. Ne kadar biliyorsa o kadar da iman eder. Bilmediğine şerat iman mükellef kılmamış. Onu sadece mücmel bir imanla mükellef kılmış. melekleri iman tamam. Biraz da avant tabakası. Avam tabakası bunları delilleriyle, melekelerin işte yok isimleri, sıfatları gibi bunlar. Bilmiyorum. mükellef değil. Halk Ne ile? Allah'ın meleklerine iman etmek kendi için. İman aşamasına bir tane. 5 Mücer olan bütün kitaplara iman ve Kur'an-ı Kerim'in onların en üstün olduğu ve neshedici olduğu ve kesinli ve daha öncekilerine tarih öncekilerin tarihte hükmü olduğu ve Kur'an-ı Kerim'e tabi olunmasının gerekliliği bütün bunlara iman gereklidir. Altı, Allah'ın peygamberlerine, yani Nebi ve Resullerine, salallahu aleyhi ve sellem aleyhim, ve onların diğer beşerden üstün olduklarına iman gereklidir. Bunun dışında, bir şey iddia eden, kafir olmuştur. وَنَا سَحْحَ فِيهِ دَلِلْ بِعَيْنِهِ مِنْهُ وَجَمَلْ iman بِهِ وَعِيَنَا Mesela peygamberlerden tayin edilerek e, zikredilen Kur'an'da ve sunu'ta sabit olan denilere iman vaciptir. Mesela peygamberlerin ismi zikredilmesiyle diyelim şu peygamberdir, bu nebidir. Bunlara bu şekilde iman gereklidir. Diğerlerine ise, diğer nebi ve peygamberlere e, mücbel iman yeterlidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de e, isminler zikredilmemiş. Ama bu zikredenlerden ayrı dağ peygamberlerin bulduğunu söylemiştir. Söylemiştir. وَلَكَدْ بَعَثْنَا تِي كُلْ اُمَّةٍ رَسُولٍ biz her ümmete bir serbim, meteli peygamber gönderdi. O rüslem kasasını ahuv aleyken aleyh. Ve rüslem nem nefsussun aleyh. Öyle peygamberler vardı ki onların kısalarını anlattık. Öyleleri vardı ki onları anlattık. Cenab-ı Hakk'ın. Mesela İbn-i Teğmen'in kitaplarını zikret ettiği Peygamber var. Sıranda geçiyorlar. Danyel. E şeyde geçiyor mesela hiç geçiyor bunlar. Evet. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bundan en evdali ve en son olduğuna ve bütün beşeriyete Peygamber olarak gönderilene iman gereklidir. Yedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra vahyin kesildiğine iman ve onun peygamberlerin ve yani nebi ve mürsellerin sonuncusu olduğuna iman gereklidir. Kim bunun hilafına itika ederse o kafirdir. Aynen Hulam Ahmet gibi kadyani mezhebin sahibi kendisini peygamber ile Demiştir ki, Kur'an-ı Kerim Fateme'nin diyor, Nebilerin sonuncusu. Mürsellerin sonuncusu demiyor, ben mürserim diyor. Kendisini peygamber ile yapmış adam. Evet, 8. Ahiret gününe iman ve ahiret konusuyla ilgili sahih olan bütün haberlere ve bu ahiret günler önce buku bulacak olan alametlere kıyamet alametlerine iman şarttır. 9. Kadere iman hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine ve bu da allah Teala'nın bir şey olmadan önce o şeyin olmasını bilmesi ve bunu nevi mahfuzda yazmasına iman ve Allah'ın dilediğin dilediğinin olması ve dilemediğinin olması ve sadece O'nun dilediğinin olması ve Allah'ın her şeye kadir olması ve Allah'ın her şeyi yaratması ve her istediğini yapması gibi bütün bu e, sıfatlara ve kavramlara iman vaciptir. Gaybi olan haberler hakkında sabit olan derinde sabit olan gaybi şeylere iman vaciptir. Arş, kürsi, cennet, cehennem, kaburda nimetlenme ve azap görme, sıraat köprü, mizan, ve diğer olan gaybi haberlere iman gerekir. Hiç bunları kesinlikle herhangi bir teyit ve tarif etmeler. 11. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine ve diğer peygamberlerin ve meleklerin ve salihlerin kıyamet günü şefaat edeceklerine aynen sayı olan delilerde taksatlı bir şekilde geldiği gibi bunlara iman etmek gerekir. 12. Kıyamet günü cennette müminlerin Rablerini göreceğine ve cennette ve mahşerde Rablerini göreceğine bunun hak olduğuna iman etmesi. Kim ki bunu inkar ederse ve bunu tevil ederse, yorumlarsa bu sapıtmış ve hak yoldan çıkmış birisidir. Aynı zamanda bilmesi gerekir ki bu yet Allah'ın görülmesi hiçbir zaman dünyada huku bulmayacaktır. Musa Aleyhisselam taleb ettiği halde huku bulmadı ki Musa'dan başkasına böyle bir şey böyle bir fazilet üstünlük huku bulabilir. 13 Allah'ın Veri ve salih kullarının kerameti haktır. Her olağanüstü hal ve o hareket keramet değildir. Bazen bu istidrak olabilir. Allah'tan gelirse keramet, şeytandan gelirse bu istidraçtır. Ki bu, şeytanların ve iptalcıların tesirinden, cinlerin tesirinden olabilir. Bunun ölçüsü, yani keramet yo, islaç mıdır? Bunu ayırmanın ölçüsü kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnete muvaffakat edilmesidir. Muvafık mı mu, amelleri değil mi? Ölçü budur. İmam Şafii rahmetullah aleyhsen varit olan sözde olduğu gibi siz bir insanı havada uçar görseniz denizde yürür görseniz onun ameline bakınız. Şurada muvafık mı mu, değil mi? On dert Müminlerin Hepsi Allah'ın veri kuludur. Her müminde imanın imanın Kadri kıymetine göre, derecesine göre Allah'a bir yakınlığı, bir velayeti vardır. Evet. Ne kadar tabi ilmi ve itikadi yani rubiyet tevhidi, ismin sıfatla ilgili şeyleri gördük. Ondan sonra umuyet de iyiydi Burada kalın inşallah.